Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine Seyyidina Muhammedun ve ve sahbihi Ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmi din Amma va'du fa'lamu eyyuhal kitabullah ve eftenel hediye hediye seyyidin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtefatuhâ bi kulli muhtesin bidâ'a kulli bidâtin dalâlet ve kulli dalâletin ve sahibi hâfin-nâr ve biz senedi muttasıl ile sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl inne minen min ehli lâ illallah yedhulûne'l cennet yedkhulunan فيقول لهم أهل اللات والعزة ما أغنى عنهم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في الناح فيغضبوا تعالى فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرعون من حروقهم كما يبرأ الكمر من كسوفه فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميون Cehenn el cehennemiyyin sadaka resulullah fi mankal ev kemankal Aziz ve muhterem kardeşlerim Allahu Teala hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun Rabbimiz dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi cümlemizi nail eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar şu mübarek cuma akşamında, şu mübarek mescitte Allah'ın lütfuyla izniyle okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve açıklanmasına geçmeden önce buyurun. Evvela hepimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu pâkine hediye olsun diye ve cümle ailenin ashabının etbaının ervaına hediye olsun diye <gülüyor> enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa ümmetü Muhammed'in mürşitleri olan mürebbileri olan verese-i enbiya olan saadat ve meşahit-i ruk Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürtaza'dan mütesersilen Şeyhimiz, Üstazımız Muhammed Zahit Kodku Hazretlerine kadar güzel an eylemiş olan silsilemiz mensuplarının ve halifelerinin, müritlerinin ruhlarına hediye olsun diye, bu okuduğumuz kitabı yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve hadisleri bu ana gelinceye kadar nakletmiş olan, rivayet etmiş olan ravilerin, alimlerin, hadisçilerin ruhlarına hediye olsun diye, şu fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhu şad olsun diye cümle ashabu hayratu hayrat -ı hasenatın ruhlarına ve bilhassa şu caminin yapılmasına, yaşamasına yardım etmiş olanların ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan, yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mübarek cuma akşamında şu mescide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp sevdiği amelleri işleyip, sevdiği sıfatlarla muttasıf olup, sevdiği ahlaklar ile mütehallık olup, huzuruna yüzümüz ak, anımız açık, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. tefsimizin başında metnini okumuş olduğumuz ilk hadisi şerif cehenneme girip çıkacak olan Müslümanlarla ilgilidir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki İnne ünâsem min ehli la ilahe illallah nare bi biznûbihim ünas insanlar demek inne ünasen min ehli la ilahe illallah la ilahe illallah kelimesi tevhidinin ehli olan yani la ilahe illallah diyen Allah'ın varlığına, birliğine inanmış bulunan insanlardan bir kısım, bir grup kişiler cehenneme girecekler biz zünubihim günahlarından dolayı günahların mukabelesinde cezalarını çekmek için cehenneme düşecekler. O ateşte yanacaklar. allah Teala Hazretleri bizi cehennemden azar eylesin. İlk girenlerle cennetine dahil eylesin. Bu Müslümancıklar cehenneme girince Fe yekulü lehum ehlül lati vel uzza, Lat ve uzza Putlarının ehli olan, onlara tapak. Müşrikler bunlara diyecekler ki bu Müslümanlara: Ma arzna ankum la ilahi illallah. Sendüm ma anafiller. İşte siz de bizimle beraber cehennem ateşinde yanıyorsunuz. Sizin la ilahe illallah demeniz size bir fayda sağlamadı. İşte biz müşrikiz ehl-i latüs, ehl-i uzayız. La tutuna tapıyorduk, Uzay'a tapıyorduk. Cehenneme girdik. E siz de la ilahillallah dediniz, siz de girdiniz. Bir fayda sağlamadı size la ilahi illallah sözü deyince. Fe bu taala. Allahu Teala Hazretleri gazaba gelecek. O müşriklere gazaba gelecek. Allahu Teala Hazretleri adaletlidir. Allahu Teala Hazretleri Aziziz intikamdır. züntikamdır. Mücrimlerden intikam alıcıdır. Rahmeti de vardır. İkabı da vardır. İkab, ceza yani. Allah rahmet sahibidir. Elim, ikab sahibidir. Yani avsi gelenler kitresinler, korksunlar, mahvolsunlar. Yolunca gidenler de sevinsinler, müjdelensinler ki sevabı, müjdeli mükafatları vardır ama İsyan edenlere de cezası vardır. O adaletinden dolayı onlar gene ceza çekecek. Zerre kadar hayır işleyen bu hayrının mukabilini görecek. Zerre kadar şer işleyen bu şerrinin karşılığını görecek. Hemen men ya'mel miskale zerretin hayran yerehu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yerehu. Yani bunu hiç kimse itiraz bile edemez. Boynunu büker. İtirazda mahalli yok ki Kendisi asi gelmiş, kimse bir şey diyecek durumda değil. Bu böyle. Ama cehennem ehli öyle deyince Allahu Teala Hazretleri gazap edecek onlara ve sonra feyhri onları cehennemden çıkartacak. Zaten cezaların miktarında yanacak Müslümanlar, ebedi yanmayacak. Hümfiha kalidin olan, hümfiha kalidun yani cehennemde ebedi kalıcı olanlar, kafirler, müşrikler. Onlar hep ebedi yanacaklar ama bunlar bir müddet yanıp çıkacaklar. Ve yukhrijuhum Allahu Teala gazap edip o müşriklere bu müminleri la ilahe illallah diyenleri çıkartacak cehennemden. Fe yulqihim fi nehril hayat. Hayat nehrine bunları atacak. Bu hayat nehrine girince bu kömür gibi yanmış olan bu Müslümanlar Hatta başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki nasıl taş kömürü sobaya girdiği zaman böyle birbirine yapışır, kitleleşir, kenetlenir. Hatta yukarıdan bazen bir şeyle böyle tak tak tak tak vurup parçalamak icap eder. Öyle olacaklar. Yanıp, yanıp. ondan sonra orada o ne, hayat nehrinde Allah etmesin, Allah o şeyleri göstermesin. O yanmış olanlar hayat nehrinde fe yebraune min hurukihim Yanıklarından beri olacaklar. Kurtulacaklar, yanıkları gidecek. Nasıl? Kemayebraul Kameru min Kusufihi. Kamer'in ay tutulmasından sıyrılıp çıktığı gibi. Malum kamer dolunay iken, bedir halindeyken eğer güneş ile kamerin arasında dünya bulunursa, denk gelirse yani hiza bakımından o zaman dünyanın gölgesi, ayın mehtabının üstüne düşer, bakarsınız geceliğin mehtap falan idi, bir köşesinden gölge başlar, hop, her tarafı kapkaranlık oluverir, ay, ay tutuldu deriz. Yani küsuf hadisesi oldu. Ama tabi zaman ilerlediğince, ilerleyince, hem dünya dönüyor, hem ay hareket halinde, hem güneş hareket halinde, o gölge oradan sıyrılınca o kamerde, o betir halindeki ayda, o küsufundan sıyrılıp tekrar pırıl pırıl olur ya işte ona benzetiyor Efendimiz Şeyin Dolunay'ın ay tutulması gölgesinden sıyrılıp çıktığı gibi onlar da yanıklarından sıyrılıp çıkarlar demek ki Dolunay gibi gene pırıl pırıl olacaklar o kapkara yanıklı o Müslümancıklar Dolunay gibi pırıl pırıl olacaklar o hayat nehrine girip yıkandıktan sonra Feyyadu'lünel cennete cennete girecekler ve Yusmune fiha orada bunlara ne isim verilecek <gülüyor> El cehennemi bunlar cehennemliklerdir cehennemden çıkmalardır cehennemde bir müddet yanıp da ondan sonra gelip efendim buraya cennete girmişlerdir manasına el cehennemiyin denilecek. Bu hadis-i şerif bu kadar da başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki onlar bu ismi de sevmeyecekler. Kimse sever? Yani cehennemle ilgili isimli ismilerinin bile olmasına gönülleri razı olmayacak. Yicekergi yarabbi bu isim başımıza gitmedi bizim. O isim silinecek. O isim denilmez olacak diye bir başka hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bir başka hadis-i şeriften de gene biliyoruz ki Türk de bu alacivah him, alımlarına yazılacak ki ha ulâi utaka ür rahman, işte bunlar Allah'ın cehennemden azat ettikleri bahtiyarlardır diye yazılacak alımlarına. Allahu Teala Hazretleri bizi cennete doğrudan doğruya ilk girenlerle girenlerden eylesin, cehennemde yakmasın. Efendim dünyada rızasına uygun. Ömür sürmeyi nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri bize akıl nimeti vermiştir. Bu akıl nimetini kullanıp da onun verdiği öteki nimetlere şükretmeyi nasip etsin. O, o şükür vermemiz gerekirken bizi nimetlerine gark edip dururken bizim de edepsizlik edip de günahlara dalıp gitmemiz çok büyük bir şey. Çok büyük bir tezattır. Allah bize akıl fikir versin. Yani Yürek dayanacak bir hal değildir ama nefislere nefisler uyu uyanıyor, kalkıyor, kabarıyor. Şeytan aldatıyor da insanlar Allah'ın bunca nimeti üzerinde iken gene o nimetleri ihsan eden Allahu Teala hazretlerine asi olup duruyorlar. Hem nimetlerini alıyorlar hem asi oluyorlar. Yani olacak iş değildir. Allah bizi öyle edepsizlerden etmesin. Nimetine şükretmeyi nasip etsin şakirinden eylesin, zakirinden eylesin, abidlerden eylesin, zahidlerden eylesin. İnne ünâsen min ümmeti ye'tûne ba'dî yeveddû ehaduhum levişterâ rü'yeti bi ehlihi ve malihi. İkinci hadisi şerif Peygamber Efendimiz'in muhabbetine sahip insanlarla ilgili. Peygamber Efendimiz ilerden sonradan gelecek insanlara ait de bilgileri Allah ona bildirdiği için çok şeyler bilip de bize bildirmiştir. Hadis-i şeriflerinde geçmektedir. Kendi zamanının insanlarına da ileride olacak şeylere dair malumat vermiştir. Allah'ın izniyle, lütfuyla bildirmesiyle bu hadis-i şerifinde de buyuruyor ki: "İnnene min ümmeti. Benim ümmetimden bir grup insan yetüne ba'di benden sonra gelmiş olan insanlardan benim hayattan ayrılmamdan sonra dünyadan ayrılmamdan sonra dünyaya gelecek insanlardan benim ümmetimden öyle kimseler vardır ki yeve haduhum onlardan bir tanesi sever ki ister ki levişterar rü'yeti beni görmeyi satın almak mümkün olsa neyle satın alacak bir ehlihi ve malihi aile efradını hepsini verip malının hepsini verip de tek Resulullah'ı bir görsem diye hepsinden geçecek kadar sevgisi, muhabbeti çok. böyle insanlar gelecek. Diye bildirmiş. Hakikaten de Allahu Teala Hazretlerinin aşık, sadık kulları hiç eksik olmaz. Her devirde, her asırda Resulullah'ın aşkı, muhabbetiyle yanıp duran ve onu görmek için efendim elinde nesi varsa her şeyi feda etmeye hazır bulunan, onun sünnetine sımsıkı sarılıp onun ümmetine hizmet yolunda canla başla çalışan nice insanlar gelip geçmiştir. Rabbimiz bizi de o edipler, o aşıklar, o sadıklar zümresine dahil eylesin. İşte her zaman söylediğim bir hususu burada gene zamanı geldi söyleyeyim ki ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüz şeyl sevabı var. Allahu Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp sımsıkı sarılıp o şehir sebaplarını almak nimetine nail eylesin. Bizim dinimizin <gülüyor> bizim dinimizin temeli, İslam'ı iyi anlamak lazım. Temeli, aslı, özü, esası Resulullah Efendimiz'e muhabbettir. Ezanımızda Eşhudü Enne Muhammeden Resulullah var. Efendim tahiyyatımızda Peygamber Efendimizin adını anarız. Tahiyattan sonra Peygamber Efendimize salatu selam ederiz. Namazımızın içinde var, ezanımızda var, ibadetimizde var. Peygamber Efendimiz anıldığı zaman ona salatu selam getirmeyen cimridir. Peygamber Efendimiz anıldığı zaman inadına ona salatu selam getirmeyen kafirdir diye hadisi şerifler var. Yani ben diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bir kimseye. Anasından da, babasından da, evladından da, bütün diğer insanların hepsinden de daha sevgili olmadıkça o kimse hakiki imana ermiş olamaz. Yani İslam'ın özü, aslı, esası, temeli, inceliği, nüktesi, sırrı Peygamber Efendimiz'i sevmektir. İnsanların çoğu bu işten gafil. Yani hele bu devrin ukala insanları çoğaldı, dini bilmez, ayetleri bilmez, hadisi, şerifleri bilmez... Şimdi bir tanesi yazmış ki dün anlattılar. Efendim bir gazetede herhalde neşredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri "Huvendezi haraka semawati vel arda fi Semaları ve yeri Allahu Teala Hazretleri 7 günde 6 günde yarattı diye ayet-i kerimede geçince demiş ki yani beni çok söyletmesinler, 6 günde bu iş olur mu demiş. Yani Sanki kızarsa adam ne söyleyecekse söyleyecek. söylerse ne söylerse söyle. Ama cahilliğini söylüyor aslında. Çünkü gün deyince 24 saat sanıyor. Cahil. Kur'an-ı Kerim'in öbür ayetlerini okusa bir ayet gelmede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve inne yevmen inde <Sessizlik> rabbike ke elfi senetim mimma te uddûn Rabbının indinde bir gün sizin saydıklarınızın hesabıyla bin yıl gibidir bir günü bin yıl oldu burada. Sonra bir başka ayet-i kelime de buyurulmuş ki Ta'rucu'l-melâiketü ve ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktaruhu hamsîne elfe senedin. Melekler ve ruh denilen ruhu azam denilen o ulu melek Allahu Teala hazretlerine uruç ederler. Yükselirler. Mirac ederler ve nasıl bir zaman zarfında mirac ederler? Bir günü elli bin sene olan bir zamanda miraca çıkarlar. Bir günü 50.000 bin sene olan. Şaşkın anlasana bu dünya etrafında döndüğü zaman bir gün ediyor. Efendim başka bir yıldız kendi etrafında döndüğü zaman onun şeyi başka türlü olur. Daha başka bir yıldız daha büyüklükte olan, dönüşü farklı olan bir yıldız o döndüğü zaman onun günü başka türlü olur. Aptal adamcağız anlasana. Yani günlerin başka başka başka başka olacağını anlasana Oradaki günün sonra devir manasına merhale manasına gelebileceğini müfessirler de şey yapmışlar. Yani yarım bilgi. Yarım. Kendisi filanca yerde doçent olmuş veya bilmem falanca mektepte bir, biraz okumuş. Biraz İngilizce vesaire öğrenmiş. Ama Kur'an'ı öğrenmemiş. Bir tarafından bir ayeti okumuş öbür ayetlerden haberi yok. Beni söyletmesin herliyorsan. Söylesen ne olacak? Ateş olsan cem'in kadar yer yakarsın. Senin gibi nice kafirler görüldü bu dünya. Niceleri helak oldular, gittiler ama nice insaf ehli alimler Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Japonya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın her yerinden nice insan da incelediği zaman Müslüman oluyor. İşte bu asırda daha yeni bir tanesi bizim memleketimize de geldi gitti. Her zaman da bir vesileyle söylüyoruz. Dur bakalım bu Tevrat nasılmış, dur bakalım bu İncil nasılmış. Dur bakalım şu Kur'an nasılmış diye hepsini incelemeye koymuş önüne. İncelemiş. Kendisi Müslüman değil. Kendisi Hristiyan iken incelemeye başlamış. Kendisi Hristiyan olduğu halde anlamış ki bugünkü İncil tahrifata uğramış. Bozulmuş. Bugünkü Tevrat tahrifata uğramış. Bozulmuş. Kur'an'ın pırıl pırıl, ışıl ışıl nuraniyetini görüyor. Her şeyinin doğru olduğunu anlıyor. Profesör olduğu halde kendisi Hristiyan olduğu halde insaflı olduğu için incelemesinin sonunda bu kitap hak kitaptır diyor Müslüman oluyor. Konferans bile veriyor başkalarına, başka alimlere. Fransız İlimler Akademisi'nde üye kendisi, başka alimlere konferans veriyor. Diyor ki bu, bu kadar hakikatleri, bu kadar asıl önceden daha ilim yeni öğrenmiş olduğu hakikatleri, bu kadar asıl önceden söyleyen şu kitap doğru demekten başka elinizden ne çare gelir kabul etmekten başka elinizden başka ne gelir diye Kur'an'ı göstererek onlara Kur'an'ın doğru olduğunu söylüyor. Bu bizim yarım cahil, Arapça bilmez. Kur'an'ı tam okumamış. Bir ayetini okumuş öteki ayetinden haberi yok. Ben şeyde tahsildeyken Edebiyat Hak bizim hocalardan bir tanesi ki Mısır'da şöhreti var bilmem Almanya'da şöhreti var. Her yerde şöhretlenmiş. Herkes tanıyor kendisini. Dedi ki şu hocalar da dedi şu dört kadınla evlenmeyi çıkartmışlar. <gülüyor> dedim ki efendim bizim hocamız ben talebeyim. Dedim ki bu dört kadınla evlenmeyi hocalar çıkartmış değil ki. Yok dedi. Hocalar çıkartmış. Hayır dedim. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde var efendim bu dedim. Olmaz öyle şey. Niye olmasın? Açtım Kur'an-ı Kerimi. İşte bak fenkihu ma ta belekimine nisa'i ve rubaa. Ayet-i Kerimi okudum. Hem sesini kaşıdı kaldı. Ben de şaşırdım kaldım. Adam e, dünya çapında şöhret kazanmış ve bu konuda eserler yazıyor daha Kur'an'ı tam okumamış. Daha Kur'an'ı tam okumamış yani. Hakiki alim olsa yapmaz böyle şeyleri. Allahu Teala Hazretleri yanıltmasın, şaşırtmasın. Nefse şeytana uydurmasın. İnsanın içinde bir nefis vardır. En büyük düşmandır. İnsanın içinde bir şeytan vardır. Baş, basbayağı aşikar bir düşmandır. Bunlar insanı şaşırtmak için uğraşır dururlar. Nefis şeytana uyar. Şeytan nefsi kışkırtır. Bu böyle gider durur. Boynumuz bükük. Hiç gücümüz, kuvvetimiz yok. Hiç iddiamız yok. Hiç böbürlenmeye gelmez. Daima Allah'a iltica halinde olmak lazım ki allah Teala Hazretleri bir kulun edepsizliğini görürse rahmetinden uzak ezi verir, cehenneme yuvarlanıp gider. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın rahmetine çok ihtiyacımız var. Onun için biz elbimizi takınacağız. Yani kimle cihan halkı kafir olsa, istersen olsunlar, buyursunlar olsunlar. Ama mümin olmak onların menfaati Allahu Teala Hazretleri bizi Resulünü tanımak ve sevmek rütbesine erdirsin. Peygamber Efendimiz'i hem seveceğiz çünkü dinimizin sırrı özü budur, hem de tanıyacağız. Hadis-i şeriflerini okuyacağız. Bakalım bize neler tavsiye etmiş, Kur'an-ı Kerim'i bize nasıl anlatmış, nasıl açıklamış, dini bize nasıl öğretmiş, ne gibi huylara sahipmiş, bizden neler yapmamızı istemiş, kendisi hayatı nasıl geçirmiş, Efendim o bizim numunemiz biz onu tanıyarak kendimizi ona uydurmaya, ona benzetmeye gayret edeceğiz ''İnne enva'el birri nısful ibadeti ve nısful ahari eddua'u Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş üçüncü hadisi şerife geçtik bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki iyiliklerin çeşitleri çoktur Bunların hepsini toplarsan çeşit çeşit iyiliklerini hepsini bir tarafa koyarsan bunlar ibadetin yarısı eder. Bilmem çeşme yaptırmış, yol ya, yaptırmış, köprü yaptırmış, hastane yaptırmış, sadaka vermiş, ziyafetler çekmiş, efendim şöyle yapmış, böyle etmiş. Bir denilen şey ihsanın iyiliklerinin her çeşidine şamil bir kelimedir. Bunların hepsini yapmış adamcağız. Tamam. Bu ibadetin, kulluğun yarısıdır. Öteki yarısı, öteki geriye kalan yarısı da duadır diyor Peygamber Efendimiz. Öteki yarısı da duadır. Yani dua o kadar kıymetlidir. Şimdi bu hadis-i şerifin izahında Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh burada ey es-salatu demiş. Feiyye azamu eva elbirri efendim sevabı bir kefeye konulsa ötekilerin hepsinden daha üstün olur bu namazdır diye tevil etmiş böyle izah eylemiş hakikaten de namazın dinimizin direği olduğuna dair kim bu direği canlı dik tutarsa dinini ayakta tutmuş olacağı kim namaz kılmazsa dinini yıkmış olacağı ifade edilmiştir o manaya olabilir dua da yani Allah'a yalvarmak, yakarmak, el açmak, iltica etmek, istemek efendim, o da çok kıymetlidir. Çünkü allah Teala Hazretleri اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyurmuş. Yani bana dua edin, ben duanıza isticare ederim. Dua edin diye emrettiği için o emre uymamız gerekiyor. O emre uyduğumuz uymamız bir farz oluyor. Uymazsa Dua etmezse kul, allah Teala Hazretleri kendisine dua etmeyen kula gazap eder. Dua o kadar önemlidir. İbadettir yani. Ama ben işte namaz kılmıyorum. Elimi açıyorum. Allah'tan Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver diye istiyorum. Olsun. Yani o istemem bile Allah'ın bildiği, Allah'tan geldiğini bildiğin için her türlü hayırın, faydanın. O da sevap oluyor. O da ibadet oluyor. O da sana ecir kazandırıyor. Hatta duanın çok çok esrarı vardır. Dua kazayı değiştirir. Yerüptür kaba abade ve gelen şeye de faydası olur, gelmeyen şeye de faydası olur. Yani başa gelmiş bir derdi kaldırır. Hastaysa insan dua sebebiyle şifa bulur. Efendim başına bir musibet gelmişse dua sebebiyle o musibetten kurtulur. Gelecek olan da engeller tam gelecekti Dua berkatına kurtuldu. O da mümkün olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendisine tevekkül eden, sımsıkı bağlanan, kendisinden isteyen, kendisine dua eden, iltica eden, ağzı dualı, gözü yaşlı, kendisine candan bağlı kullarının cümlesi de dahil edersin. İnne ehlel beyti iza tawaṣalū ecallahu aleyhim rızkak ve kenu fī kendi fillāhi azze ve celal. 4. hadis-i şerif bir aile efradı helal beydi, bir evin ahalisi, insanları, mensupları, güzel tevassal olur, birbirleriyle efendim rahim ederlerse, birine simsim sarılırlarsa, aralarındaki ilgiler camdan olursa, samimi olursa, sevgiler, saygılar, akrabalık bağları, efendim sağlam olursa allah Teala Hazretleri onların birbirlerine olan bu on muhabbetlerinden dolayı Ecrallahu Aleyhim'in rızk rızkı onların üzerine akıtır, yani nimetlerini o ailenin üzerine akıtır. Çünkü birbirlerine küçükler büyükleri sayıyor, büyükler küçüklerine hürmet ediyor. Arada sevgi var, saygı var, muhabbet var, bağlılık var, arkadan konuşmak yok, kuyusunu kazmak yok, buz yok, düşmanlık yok, adalet yok, kin yok, efendim çekişme yok, çatışma yok, vuruşma, kırışma yok, tamam. Böyle muhabbetli olanların rızkını Allah akıtır üzerlerine. Çeşit çeşit nimetler, rızıklar gelir. Bunu başka hadisi şeriflerden de biliyoruz. Sıla-i rahimin iki büyük hasresi vardır. Yani akrabalara böyle muhabbet etmenin, bağlanmanın, alakayı devam ettirmenin İki hassasından birisi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ömrü arttırır. Bir de diyor ki rızkı arttır. Yani insanın ömrü uzar, rızkı da çoğalır. E nasıl olur? Bunu şeyler, kitaplar, ilmi kelam kitapları uzun boylu anlatmışlar, izah etmişler, tevil etmişler, tevcih etmişler. Ama Resulullah dediği kadar bırakmayı ben daha tatlı görüyorum. En güzel olanı odur. Ömrü de uzar, rızkı da bollaşır. Nasıl yapacağını Mevlamız bilir. Yani ne tarzda e, ihsan ederse, ihsan eder insanın ömrü tatlanır, uzar efendim, eli bollaşır, rahatlaşır, İçim sıkıntısı göstermez. Allah hayırlara erdir. Burada muhabbetin mükafatı olmuş oluyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimizin emirleri, yasakları şöyle bir dikkatli şekilde tepkik edilirse görülür ki Bizim dinimiz Müslümanların birbirlerine muhabbetine çok ehemmiyet vermiştir. Yani Müslümanların birbirlerini sevmesi ve bu sevginin göstermelik olmaktan ileriye gitmesi lazım. Hakiki olması lazım. Yani gösteriş için yüzüne gülüp <gülüyor> arkasından kuyu kazmak değil. Onu Allah biliyor. Hakiki olması lazım. Ondan olması lazım. Bu candan sevginin mükafatı çok büyüktür. Gerek aile fertleri arasında, gerek Müslümanların birbirlerine karşı. Yani benim size karşı, sizin bana karşı, o kardeşim bu kardeşe karşı muhabbetinin samimi candan olması lazım. gösterişsiz olması lazım, içten olması lazım. Bu muhabbete aykırı ne varsa insanın içinde onları izale etmesi lazım insan. Kendisine şöyle bir bakacak, ben şu filanca Müslümanı sevmiyorum, içimden bir soğukluk var ona karşı. Neden? Kusur bende. Kendisini düzeltmeye çalışacak. Bir büyük zatın sözü hep kulağımda böyle küpe gibi takılı durmuştur. Diyor ki bir kardeşinin bir kusurunu, bir hatasını görürsen ona 70 tane mazeret uydur sen. Yani sanki o senin karşına geçmiş de ya ben şu, bu işi şu sebepten yaptım şu sebepten yaptım gibilerden 70 tane mazeret uydur diyor. Kendi içinden. Ona rağmen hala için kani olmuyorsa, yumuşamıyorsa, o zaman sen kendi kendine çat. Ne katı adamsın. Arkadaşın sana yetmiş özür diledi de hala özür, mazeret kabul etmiyorsun. Ne sert, taş kalpli adamsın diye kendine çat diyor. Müslümanın böyle olması lazım. Eskilerden bir tanesini Gazali anlatıyor. Bir kardeşine efendim, içinde bir soğukluk varmış. Allah Allah. Ben bu kardeşimi niye sevmiyorum? Düşünüyor, taşınıyor, sebebini bulamıyor ama bir soğukluk var. Şöyle yapmış, olmamış. Böyle yapmış, olmamış. Her çeşit tedaviyi denemiş. Olmamış, olmamış, olmamış. En sonunda gitmiş, kapısını çalmış. O arkadaşını. Kapıyı çalmış, açmış. Buyur, Oo, hoş geldin kardeşim. Ben demiş, başımı şu yere koyacağım şimdi senin eşiğine. Sen de ayağını benim yanağımın üstüne basacaksın demiş. Ya ne minasup olmaz. Hayır, yapacaksın böyle. Niye? Yok, yapacak. Hakikaten yaptırtmış. Ondan sonra Allah içindeki o kızgınlığı. Korktürmüyor yani. İşte bunları eskiler böyle tedavi ederlerdi. Birbirlerine karşı kıymet etmezlerdi, delikodu etmezlerdi, kötü söz söylemezlerdi, hayra yorarlardı bir hareketini. Eski büyüklerden bir tanesini birisi evine çağırmış. Hadi demiş bu akşam gel bizle beraber yemek yiyelim. Kalkmış gitmiş kapısına kadar. Sen biraz kapıda bekle demiş. içeri girmiş hanımla fıs bir şeyler konuşmuş çıkmış. Kusura bakma ben seni çağırdım ama demiş eve alamayacağım. Dön demiş. Peki demiş. Niye kusura bakayım demiş dönmüş. Ondan sonra arkasından gene gitmiş. Ya ben seni kapıdan döndürmüştüm ama hadi bu sefer gel demiş. Bizim eve gidelim yemek yiyelim. Peki demiş. Gene kapıya kadar gitmiş. Gene kapıdan e, geri döndürmüş. Bunu kaç defa devam ettirdiyse böyle anamdan ters akarına gel zaman geliyormuş, git dediği zaman gidiyormuş. Sonunda ayağına kapanmış. Eline sarılmış. Demiş ki efendim beni affet. Ben seni denemek için böyle yaptım. Ne kadar güzel ahlakın var. Ne kadar sabırlı insansın Hiç kızmadın. Hiç kötü söz söylemedin. Gel dediğim zaman geldin. Git dediğim zaman gittin. Git. Yok demiş bu güzel bir huy değil demiş. Bunu demiş bizim harosanın köpekleri de yapar demiş. Gel dediğin zaman gelir demiş. Hoş dediğin zaman gider demiş. O demiş köpeğin bile yapabildiği bir şeydir. Ne demiş bu güzel bir huy. Yani bir şey sayılmazdı diye böyle bir cevap da vermiş. Bu cevabı da yaptığı işten daha güzel. Hakikaten köpeği çağırırsın gelir. Hoş dersin gider uzaktan bakar. Gene çağırırsan gene gelir. Gene kovarsan gene gider. E diyor yani köpeğin bile yapabildiği bir şey çok hünel değil diyor yani. Basit bir şey diyor ama biz onu bile yapamıyoruz. Yani bu devirde aman ne merasimler ne şeyler. Hadi gel franca evine gidelim yok gitme. E niye gitmiyorsun? Ben ona iki defa gittim de bana gelmedi. E gelmezsin olsun birer gidelim gel. Yok olmaz. Şöyle bir sürü soğukluk bir sürü merasim girmiş şeye efendim öyle gidiyor. inna ehle'l cennete layta la'emne ehle'l kurati fi'l cennete kema saru na'l kema kibe fi's sema sa'adan buyurmuş ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehli görürler cennette. Sizin semada yıldızları gördüğünüz gibi. Yani başınızı kaldırıp gökyüzünde nasıl yıldızları görüyorsanız, cennetteki insanlar da gurfaların ahalisini gökyüzünde öyle görürler. Şimdi gurfa ne demek? Küçük küçük oda demek. Gurfa oda demek Arapçada. Şimdi cennette böyle yüksek amutlar olacak, direkler olacak. O direklerin üzerinde çok yüksek, ulu yüksek yerlerde direklerin üzerinde gurfalar olacak ama, yani cennet gurfaları, cennet odaları yani son derece güzel. Efendim, oranın insanları olacak. Oraları yüksek yerlere yerleştirilmiş, Allah'ın yüksek rütbeli sevgili kulları olacak. Onları cennet ehli aşağılardan bizim yerden gökteki yıldızları seyrettiğimiz gibi seyredecekler. Yani nurani olacak. Pırıl pırıl nurlu olacak onlar çok yükseklerde olduğundan, aşağılardan onları öyle seyredecekler. Şimdi burada tabi bilgi bu kadar. Başka hadisi şeriflerden istilbad ediyoruz ki, çıkartıyoruz ki, böyle cennetin böyle yüksek yerlerindeki bu müstesna mevkilerde, güzel şerefelerde, köşklerin şeylerinde, burçlarında oturan bu kullar birbirini Allah için seven insanlar. Yani birbirlerine Allah rızası için muhabbet besleyen el-mütahabine fillah. Allah için birbirlerini seven, sayan insanlardır. Şimdi muhterem kardeşlerim, bizim bu zamanımızda Müslümanlara çatanlar çoktur. Eskiden de olmuş ya, çatanlar çoktur. Çatanların bir kısmı Amerikalı, misyoner, efendim Avrupalı, bilmem Hristiyan, Yahudi asıllı, bilmem dönme vesaire filan tamam. Bunlar Bunlar bizim hasımlarımız. Kıskanırlar, karınları ağrır. Bizim dinimizin güzelliğini çekememişler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakiler onun hak peygamber olduğunu, mucizelerini gözleriyle gördükleri halde hak peygamber olduğunu, evlatlarını bilir gibi bildikleri halde imana gelemediler. Hasetlerinde. Yani Allah insana bu haset denilen duyguyu kim denilen duyguyu vermesin. Ne olur, La ilahe illallah deseydi de Selman-ı Farisi gibi, Muhammed-ül Resulullah deseydi de, Efendim ehli Cennet'ten olsaydı, Süheyb-ül Rumi gibi Peygamber Efendimiz'in sevgisine masar olsaydı, Bilal-i Habeşi gibi, bak niceler dünyanın nerelerinden gelmişlerdi, ne büyük iman rütbeleriyle şereflenmişler, ne olurdu Abdullah İbni Selam radıyallahu anh gibi imana geliverselerdi. O da Yahudi alimiydi. Peygamber Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti, dedi. Tevrat'ta şu ayette böyle bir peygamber gelecek diye benim gelişim size bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu diye Tevrat'ın bütün böyle peygamber efendimizden bahseden yani evvelden peygamber efendimizin geleceğini müjdeleyen ayetlerini onlara hatırlattı. Sus, pus kaldılar. Böyle gıt demediler. Sustular, başarılı önlerini eğdiler, durdular. <Gülüyor> Efendimiz yanındaki sahabesiyle Hadi çıkalım dedi. Tebliğ vazifesini yaptı çünkü. Çıktı, yürüyüp giderken arkalarından Abdullah İbni Seyam radıyallahu anh yürüdü, koştu geldi. O Yahudi hakamlarından birisiydi, alemlerinden birisiydi. Dedi ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün, ben iman ettim, hak Resulüsün. Senin dediklerin Tevrat'ta vardır, dediğin gibidir, doğrudur. Bunlar hasetlerinden, kıskançlıklarından, o peygamberi kendi işlerinden gelecek diye beklediklerinden biz bunlarla Arapları keseceğiz meseceğiz diye bekleyip dururken Arapların İsmail aleyhisselam soyundan gelivermesine hazmedemediklerinden dolayı evet diyemediler sana ben iman ettim kabul et diye o Müslümanlığını ıshar etti. ama herkes yapamıyor işte Allah ıslah etsin Allah yanıtmasın şaşırtmasın böyle düşmanlarımız var tamam Din düşmanı yani. Dinimiz başka. Düşman. Bir de muhterem kardeşlerim, bizim içimizde kardeşlerimiz var. Müslüman o da. O da La ilahe illallah diyor. Muhammed'i e Resulullah diyor. İşi gücü bize çatar. Bize çatar. Bizden evvelki alimlerimize çatar. Mezhep büyüklerimize, imanlarımıza çatar. Büyük evliya Allah'a çatar. Evliyalık yoktur der. Keramet yoktur der. Yani böyle atar da tutar da durur. Yahu Kur'an-ı Kerim'de kerametli hadiseler anlatılıyor. Kerameti inkar edersen kafir olursun. Aziz kardeşim oyuncak değil bu. Kerameti nasıl inkar edersin? Sonra görüp duruyor insanların bir kısmı. Sen görmüyorsan gözünü aç. Yani kerameti bu devirde içinizden konuştursam kaç tane görmüş insan vardır? Hepimiz yani hayatımızda çeşit çeşit şeyler görmüşüzdür. Keramet var. Allah'ın bazı sevgili kullarına ikramı var. Kur'an-ı Kerim'de de var, hadisi şerifte de var, sahih haberlerde de var. Yani tevatür derecesinde sabit olan bir şey. Sonra tasavvufun karşısına geliyor, dikiliyor. Olmaz böyle şey. Tasavvuf da dini ilimlerden bir ilim. Onu da inkar eden kafir olur. Tasavvuf, İslami ilimlerden tefsir ilmi gibi, hadis ilmi gibi, ilmi tehzibi ahlak, ilmi tehzib-ül yani tezkiye nefs ilmi ahlakı güzelleştirme ilmi ayeti terimelere dayanan bir ilim yani onu inkar ederse gelin kafir olur insan ver yansın ediyorlar olmaz böyle şey şimdi bir noktayı açıklamak lazım evet ben tasavvuf erbabıyım diye ileri sürdüğü halde şeriate uymayan işler yapan bazı sa sahteler var doğru adam namaz kılmıyor adam şu günahı işliyor bu günahı işliyor efendim babadan dededen kendisine bir umman gelmiş ortada hindi gibi kabarıp dolaşıyor tamam ama yani bir insanın yanlış yolda olması koca bir efendim ilmi ele baltayı alıp da koca bir çınarı devire gibi köküne baltayla saldırmayı gerektirmez. Yani bir insanın kusuru diyelim ki öğretmenlerden bir tanesi kumar oynadı efendim ve mektebin parasını efendim sınıfın bilmem ne kolunun parasını harcadı sonra yakalandı. E şimdi bütün öğretmenler kötü mü? Ve o devlet memurlarından bir tanesi et Allah etmesin, şaşırtmasın rüşvet yedi, hapse düştü. Bütün devlet memurları kötü mü? Efendim askerlerden bir tanesi vatanın sırlarını aldı, öbür tarafa sattı, hainlik etti. E, bütün askerler kötü diyebiliriz. Yani bir tek şahıs, bir kabahatidir, şahsi, özel şeydir. Ama öyle yapmayıp, veriyorsun ediyorlar etmesinler. Şimdi bu adamlar dinimizi uzun boycu Böyle ayetleri, hadisleri 4 yaşından, 3 yaşından, 5 yaşından başlamışlar öğrenme. Dinin inceliklerini bizden çok iyi biliyorlar. Zaten kendileri Arap, Arapçayı su gibi biliyorlar. Hadisleri ezbere biliyorlar. Büyüklerin tedrisinden geçmişler. Çok derin ilimler öğrenmişler. Onların yazdıklarını anlayamıyoruz biz bu devirde. O kadar ileri gitmişler o ilimlerde. Onların tecrübelerini ayaklar altına almamalı bu zamanın cahilleri. Bu zamanın cahilleri alim oldu mu alime teslim olmalı. Sen kim Ebu Hanife Hazretlerine çatmak ki? Sen kim filanca büyük efendim evliya Allah'tan filanca zata çatmak kim? Yani niye su izan ediyorsun? Şimdi tasavvufa çatarlar. Bak tasavvufun menafiinden faydalarından çok büyük faydalarından bir tanesi de Müslümanların birbirleriyle Allah rızası için kardeşlik yapmalarıdır. Tasavvufta bir kimse ötekisine ne diyor? İhvanım diyor. Kardeşim diyor yani. Birbirlerini Allah için sevmek çok müstesna nimetlere ermeye vesile olduğu için bunu yapalım da bu sevabı kazanalım diye bunlar yapmışlar bu iş. Yani hadisi şerife uygun olarak bu kardeşliği tesis etmişler. Onu anlayamayıp efendim ne demek bu ihvanlık? Ne demek oluyor bu böyle şeylik falan? Yani akla almayan her şeyi çatıyor. Camide şey yapıyor, kardeşlerimiz oturmuşlar, hadisi şerifte geçtiği için Efendim 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şeritelef diyorlar. Arkasından Efendim 7 defa Allahümme icirna minenler, Allahümme icirna minenler diyorlar. Hadiste var, Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. E birisi çıkıyor içlerinden diyor ki, nereden çıkarttınız bu bid'atları? Ya kardeşim sen bidatı filan bilmiyorsun. Sus otur da cahilliğin ortaya çıkmasın. Bu bidat değil bu sünnet. Yani Peygamber Efendimizin hadisinde olan bir şeyi yapıyor bu kardeşlerimiz. Sevaplı bir iş yapıyorlar. Sus. E ben hiç şimdiye kadar görmedim. E kardeşim sen görmemişsin. Sen cahil kalmışsın kıyıda köşede. Ondan görmemişsin. Yani senin görmemen bir şeyi. Daha senin görmediğin nice şeyler var. Bak geçenlerde bir arkadaşla tanıştık. Ben diyor ilk defa cuma namazını duyduğum zaman şaşırdım diyor. Allah Allah. Ya işte öğlen namazları kılıyoruz ya cuma namazı neymiş dedim diyor. Yani bilmeyince insan ayabancı muhitten yetişince böyle hataları olabilir. Allah bizi hakkı hak olarak görmek nimetine erdirsin. Batılı batıl olarak görmek nimetine erdirsin. Hakkı tutmayı nasip etsin, batıldan korunmayı nasip etsin. Şimdi bu devirde, bu devirde Peygamber Efendimiz bildirmiş ki çok yalancılar çıkacak, insanları aldatmaya çalışacak. Deccaldan önce bir sürü küçük deccal geçti. Çeşitli hadislerde, çeşitli rakamlarla bildirilmiş yalancılar gelecek, bir sürü deccallar gelecek. Yani insanları aldatacak, aldatacak, böyle eğriyi doğru göstermeye, doğruyu eğri göstermeye, hak yoldan sapıttırma gayret edecekler. O büyük deccalak efendim gözü köre gelinceye kadar daha niceleri gelip geçecek diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Onun için insanın dini bilgileri sağlam yerden alması lazım. Onun için insanın Kur'an'a sımsıkı sarılması lazım. Onun için insanın Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seringesine sımsıkı sarılması lazım. Bu Kur'an'a sımsıkı sarılan, bu hadisi şeriflere sımsıkı sarılan, dini ilimlere sımsıkı sarılan kurtulur. Korkmayın. Bunları yazan insanların hepsi dinimizi en iyi bilen insanlardır. Yani bu, bu aleyhden konuşan şeyler ben çoğunu tanıyorum. Kimisiyle de merhabamız da vardır. Arapça bilmez. Dini mektepte okumamıştır. Şeyden haberi yoktur. Ama işte biraz ağzı laf yapıyor. Biraz eli kalem tutuyor. Biraz yazı yazmaya gücü yetiyor. Biraz da dünnevi tecrübesi var. İşte filancı şu işi yapmış, filancı yerde bu işi yapmış. Ondan sonra kendisini bir şey sanıyor. Halbuki farkında değil ki... Oho, oho. ...kendisinin dışında daha ne bilgiler var... ...ne mertebeler var, ne yüksek şeyler var... ...haber yok. Anadolu'nun... ...ücran kasabasında yaşıyor adam... ...4 bin nüfuslu, 5 bin nüfuslu bir kasaba. Bilgisi dar. İlkokul öğretmeni... ...veyahut ortaokul öğretmeni. Yani kütüphanesindeki kitapları saysam... ...ne kadar bilmem... ...efendim bir kitap yazmış... ...bizim müfessirlere çatıyor... ...bizim şeylere çatıyor... ...efendim her şeyimize çatıyor... Dinin aslını, esasını, özünü sanki kendisi biliyormuş gibi şeyler. Dur bakalım Allah Allah. Sayfaları çeviriyorum. Aa ilk sayfadan ruh çevirmekten başlıyor işi Sapık. Yani daha ilk sayfada, ilk sayfada kaynak göstermeden, yalan yanlış şeyleri. Ayeti hadis diye gösteriyor. Hadisi ayet diye gösteriyor. Cahil ama Elmalı Hoca'ya çatıyor. O anlamamış diyor. Efendim falanca çatıyor falan. Yani kardeşim sen şurada otur hadi. <Gülüyor> Oturur. Sen ondan yazdıklarını anlayacak halin yok. Ama kendisi bir şey sanıyor. Hatta diyormuş ki, yani benim bu hıytimde bana hiç kimse çıkamadı. Ya seninle kim uğraşacak? Deli saçmalarıyla. Delinin bir, bir, bir, bir kuyuya bir taşı yuvarla, 9 tane atıldı, çıkartamaz. Yani delilerle uğraşılmaz. Tamam tamam, oturur. Oturur orada. Sanıyor ki, yani çok alim olduğumda, bu, bu beldenin müftüsü de bana karşı çıkamadı. Var de karşı çıkamadı, kimseye bir şey söyleyemedi. Böyle gezmiyormuş ortalıkta. Yine "Sehre sema'il la yesma'una min ahli'l-ardi şey'en illa ezâ." Sema ehli varlıklar yani melekler e, dünya ehli insanlardan bir şey duymazlar ancak ezanı duyarlar. Allahü Teala Hazretleri bu başka bir hadis yerinde geçti. Allahü Teala Hazretleri ezana büyük bir şeref vermiştir. Çünkü ezanın içinde çok şerefli hakikatler vardır. İnsanlar o sözleri söylediği zaman Allahü Teala Hazretleri o sözlerin tesirini ta semalara semanın en uzak noktalarına kadar ulaştırır ezanın şeyi Allahu ekber dediği zaman semaları geçer gider. Efendim eşheden la ilahe illallah dediği zaman tevhidin o manası semalara geçer gider. Eşheden Muhammedur Resulullah dediği zaman o manalar geçer gider. Onlar duyulur dünyada başka bir şey başka bir şey duyulmaz dünya ehlinin görüntülerinden patırtılarından Efendim sözlerinden, seslerinden onlar bir şey duymazlar ama o mübarek ezanı duyarlar. Allahu Teala Hazretleri ezanın bereketine, ezanın okunduğu yerden, ezanın sesinin ulaştığı yere kadar olan mesafeden öteye kaçırttır şeytanı. Yani ezan okunan şeylerin, efendim mıntıkanın dışına kaçar şeytan. Hem de hadis-i şerifte buyuruluyor ki, yani yerlenerek yerlenerek kaçar şeytan. Ama ezan bittikten sonra gelir. Kahvet getirilirken gene Ta'ala duyulmayacak kadar uzak kadar kaçar. Kahvet bittikten sonra gene gelir. Kişi Allah'a u Ekber diye namaza durdu mu bu sefer gelir vesvese vermeye başlar. Kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. İnsanın namazı kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi, namazımızı huşu içinde idrak içinde, şuur içinde kılanlardan eylesin. O ezanlar ki, şu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim. İnlemeli dediği zaman, demek ki Mehmet Akif merhum, bunun tabi güzel Arapça bilim dediğini, ilimlere vakıftı. Bu esrarını, manevi tesirini, faydasını, feyzini bildiğinden, bu ezanların kesilmemesini istiyor. Onun için Allahu Teala Hazretleri Şükh beldemizden bu ezanları, ezanları eksik etmez. Bu ezanların okunduğu, bir zamanlar okunduğu diyarlardan, şimdi bu ezanlar susturulmuş olan diyarlarda tekrar o ezanları okutmayı bizlere Allah nasip eder. Kırım bir zamanlar Müslümandı, Romanya Müslümandı, Karadeniz bir Müslüman gölüydü. Kafkasya Müslümandı. Oradan ne alimler yetişmiştir. Efendim Türkistan Müslümandı. Efendim ta, efendim Sicilya'yı almışlar. Araplar. Malta'yı almışlar. İspanya'yı almışlar. Fransa'ya geçmişler. Yani hatta bir mecmuada makale yazıldı okuduk ki İngiltere'nin kralı bilmem kaçıncı bilmem adını unuttum şimdi Kral Filanca. ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' diye para bastırmış. 8. asırlarda. Yani o üstünde böyle ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' bulunan paranın resmini de neşrettiler ki, o devirde İslamiyet demek ki İspanya'dan İngiltere'ye de geçmiş. Oralarda da Müslümanlık yayılmış. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş, hani diyorlar ki bir yerde eskiden Orta Asya'da bir büyük deniz varmış, kurumuş çekilir gibi, Müslümanlık çekilmiş, İspanya'dan çekilmiş, Fransa'dan çekilmiş, Sicilya'dan çekilmiş, Balkanlar'dan çekilmiş, Kırım'dan çekilmiş, Kafkasya'dan çekilmiş. Türkiye'den de neredeyse Türkiye'den de neredeyse böyle bir çekilecek gibi bir hale geliyor. Allahu Teala Hazretleri ezanlara kusturmasın. Allahu Teala Hazretleri bizden sonra bizim evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi küfre düşülmesin, Bu imandan ayrılmasın. Ama, amin, amma, amin ama, Nuh kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri her şeyi kanununa bağlamıştır. Yani çalışmaya, çabalamaya, gayret etmeye, uğraşmaya, didinmeye bağlamıştır. Bak Almanya'da bu zazlak kafalı, saçlarını tıraş ettiren herifler, saldırdılar Müslüman kardeşlerimizden bir tanesini şehit ettiler orada. Bunlar Türk'tür, Müslüman'dır. Bunlar burada İslamiyeti yaymaya çalışıyor filan diyelim. Yani Alman ırkçıları şey yaptılar. Danimarka'da da ona benzer bir hadise, Türk çocuklarını kaçırdılar filan bir şeyler oldu. Çalışmadan olmaz. Çabalamadan, gayret sarf etmeden olmaz. Allahu Teala Hazretleri en çok kimi seviyordu? Peygamber Efendimizi sevdiğini biliyor. Allah'ın sevgili peygamberi. Peygamber Efendimizin hayatını okursak, incelersek Devamlı böyle bir çalışma içinde, mücadele içinde, müşriklerden eza cefa görerek, uğraşarak, terleyerek, savaş meydanlarında dişi, efendim, mübarek dişi şehit olarak, efendim topukları atılan taşlardan yaralanarak, bazı şehirlerde tebliğ edeyim diye gittiği zaman hakaretlere maruz kalarak, Peygamber Efendimiz öyle çalıştırırdı. Yani rahat bir yatak ya rahat bir yastık, Bulayım, yan gelip yatayım, köşklerde, saraylarda sefa köreyim demedi. Eğer isteseydi Allah onu gene Hazreti Süleyman gibi hem hükümdar, hem zengin, hem saraylarda yaşayan, hem de peygamber yapabilirdi. Efendimiz onu istemedi. Ben onu istemiyorum ya Rabbi dedi. İstediklerini ahirete sakladı. Çalışmayı gösterdi bize. Kendisi çalıştı, çabaladı. Ömrünün sonuna kadar Veda Haccı'nda da ya Rabbi tebliğ ettin mi? Ya Rabbi tebliğ ettim mi şahit ol ya Rabbi diye o Arafat Dağı'nın mübarek havasında Allahu Teala Hazretlerine o hacıların şahitlikleri üzerine Ya Rabbi şahit ol bak bunların benim vazifemi tebliğ bir şey yapıyorlar diye şehadet getirtirdi. Onun için bizim de çalışmamız lazım. Herkesin çalışması lazım. Hepimizin, hepimizin çalışması lazım. Şimdi şu caminin içinde bir duvardan bir duvara kalabalığı doğduğunu öteki odalara taştığını görüp sevinmeyelim. Güzel bir şey. Çok şükür elhamdülillah ama Türkiye'nin nüfusu 51 milyon oldu. Bu 51 milyonun içinde 500 kişi bir yere toplanmış da Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bir miktarını, 3 tanesini, 5 tanesini okumuş yetmez. Bunu öğrenmesi lazım, hazmetmesi lazım. İlim bu. Nasıl mühendis oluyorsa insan, hele doktorluk şimdi ne kadar zor oluyor. 7 sene tahsilini görüyor, ondan sonra bilmem, stajını görüyor, ondan sonra ihtisasını yapıyor. Yani doktor efendi, doktor oluncaya kadar belli iki kat oluyor. Saçı sakalı ağrıyor. E, bunun gibi dini ilimlerde de bilginizi arttıracaksınız. Ve çalışacaksınız. Kendi ailenize İslamiyeti kabul ettireceksiniz. Kendi çocuklarınıza zorbalıkla, hırtla değil, döverek değil, sevgilere kabul ettirmenin yolunu bulacaksınız. Çocuk sen olmadan da namaz kılacak. Çocuk sen onu bir yere götürdüğün zaman da namaz kılacak. Hanım sen evde yokken de sabah namazına kalkacak kılacak. Bunu hazırlayacaksın. Politika gücüneceksin, hediye alacaksın, uğraşacaksın, didineceksin. Çocuğa aferin diyeceksin, kurdele bağlayacaksın. Efendim bilmem istediği şeyi alacaksın filan. Ama çocuk bir şey olacak. Hak yolu sevecek. Her şeyine dikkat edeceksin. Çocuklar. Peygamber Efendimizin sevgisini, Kur'an-ı Kerim'in sevgisini aşılamak senin boynunun borcu. Kur'an-ı Kerim'i sevecek çocuk. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek çocuk. Ku Peygamber Efendimiz'e bağlanacak. canı gönülden bağlanacak. Hanım da bağlanacak. Geceliğin sen de teheccüde kalkacaksın. Hanıma da yalvarıp yakalıp şakalaşıp onu da Hanım kalkmışsa efendisini kaldıracak. Hocamız geçenlerde Allah razı olsun ne güzel şey yaptı. Birisi varmış, hanımıla diyormuş ki, hanımı için kendi memleketinde yani Doğu Anadolu'da. Benim hanım diyormuş, benim şeyhim gibi diyormuş. Benim şeyhim gibi. Dermiş ki, efendi sen hocasın, herkes elini öpüyor. Hadi kalk bakalım, yakışmaz sana geceliğin yatmak. Diye teheccide o kaldırmış ona. Yani ne güzel hanımlar var, ne mübarek hanımlar var ki. efendi hadi kalk, bak herkes seni hoca diye hürmet ediyor. ''Kalka bakalım, tevzid namazını kıl, herkes elini öpüyor.'' diye o şey yapardı. İşte o ona öyle söyleyecek, o ötekisi ötekisine öyle söyleyecek. Öyle hanımlar var ki, yani kaç tane erkek bir terazinin bir kefesine konulsa, o kadının ağırlığınca olmaz. Öyle hanımlar var ki, öleceği zamanı önceden biliyor, Efendim kocasına tavsiyesini yapıyor, nasihatini ediyor, vasiyesizlikini ediyor. ''Şunu söyleyeceksin yapacaksın, bunu böyle yapacaksın.'' diyor. Zamanı gelince temiz elbiselerini giriyor, temiz giyiyor temiz yatağa uzanıp eşe döyün la ilahe illallah ruhunu teslim edip gidiyor. Öyle insanlar var. Edetli oldu mu? Terbiyeli oldu mu? Efendim zikirli oldu mu? Resulullah'ın yolunda gitti mi? Ne mertebeleri budur? Kadınlardan da var. Kadınlardan da var, erkeklerden de var. Allahu Teala Hazretleri cümleten böyle hepimiz birden Allah'ın hanifine sımsıkı sarılalım nasip eylesin. Hepimiz birden Allah'ın dinine yardımcı olalım. Hepimiz birden bu dini yaymak için, hepimiz birden bu dini yaşatmak için, hepimiz birden evlatlarımızı bu dine göre efendim e, hayat sürsünler diye o tarzda yetiştirmek için gayret, gayret sahip edelim. Allahu Teala Hazretleri bize bu şerefi ihsan eylesin. iki İki cehennin hayrına nail eylesin. Huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık olarak varmayı nasip eylesin. Bir hürmeti Esma-i hil Ve bi hürmeti leylet cuma Cuma'a Ve bi hürmeti Esra-i Suret-i Fatiha Okuyan da dinleyen de sevap da aynıdır. Yani birisi yüksek sesle Kur'an-ı Kerim'i okusa. Koca cemaat dinliyor. Mesela bazen Hoca Efendi burada okuyor mihrafta. Peki koca cemaat dinliyor. Ne oldu şimdi? Sevabı Hoca aldı vah yazık oldu cemaate mi? Hayır. Kur'an'ı okuyan da dinleyen de sevapta müşterek. Bunu aklınızda tutun. Dua edenle amin diyen de sevapta müşterek. Yani ikisine de Allahü Teala Hazretleri sevabı müşterek olarak ihsan ediyor. Şimdi buraya geliyoruz cuma günleri. Yani cuma gecesini hayırlı bir çalışmayla geçirelim diye Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden okuyoruz. Kardeşlerimiz hatim indirmiş oluyorlar, getiriyorlar buraya. Hocam bir hatim var, duasını et. Bütün cemaat istifade ediyor. Yani, Elhamdülillah. E, çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, inde külli hatmetin davetün müstecabe. Her hatim indirildiği zaman, makbul, müstecap bir dua olur. Yani hatmi indirmenin bereketini Allah, hatmi indirenin yapacağı duayı kabul eder. Buyurun biz de bir iki kardeşimiz, hatim haberleri getirdiler, o hatimlerinin dualarını yapıverirler. Sübhane Rabbiyel Aliyyel A'lel-Vehhab Erza'ımızı Ya Rabbi, kabul eyle. Lüftundan, kereminden, fazlından, ecr cezil, sevabı kesil ihsan eyle. olan ücuru mesubatı her şeyden önce evvelen ve bizzat Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi efdalü saravatü ve ekmelü tahiyyat ve tesvirat hazretlerine fakirane, acizane, mühibbane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. şu anda vasıl eyle Peygamber Efendimiz'in ilgisine, sevgisine muhabbetine, teveccühine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyup Peygamber Efendimiz'in yolunca yürüyüp şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Peygamber Efendimiz'in cümle alinin, pak ashabını cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına, ümmeti Muhammed'in rürşitleri olan evliyaullahın ruhlarına, sadat ve meşahit-i ruk aliyemizin ervahına, şu beldeleri fetheden fatihlerin, <gülüyor> çarpışırken canını veren şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, yarabbi cümle Hayratu ı sahiplerinin ruhlarına, Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin, istediklerimizin ruhlarına, hatimleri okuyan kardeşlerimizin hangi niyetlerle okumuşlarsa, o niyetleri, e, niyet ettikleri kimselerin ruhlarına vasıl eyle yarabbim. <Gülüyor> Cümlesinin kabirlerini şu mübarek cuma akşamında şu gönderdiğimiz hediyelerle pür nur eyle yarabbim. <Gülüyor> Ruhlarını şu hediyeyi Kur'aniyelerimizden memnun ve mesrur eyle Ya Rabbi. Biz de ahirete geçince bizi de arkamızdan böyle hayır dualarla, hatimlerle, sevaplarla şahat edecek dostlardan mahrum eyleme Ya Rabbi. Salih evlatlardan, cürriyetlerden mahrum eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına, bizleri hatimler hürmetine, Okuduğumuz hadis-i şerifler hürmetine, sevdiğim kullar hürmetine nail eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit işarelerinden birileri mahfuz eyle yarabbim. Cümlemizin vücutlarımıza sıhhatler ve afiyetler ihsan eyle. Hastalanan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertli, üzüntülü kardeşlerimizin dertlerine devalar, üzüntülerine ferahlıklar ihsan eyle yarabbim. Gönüllerimizin dileklerini ita eyle yarabbim. Ya Rabbi cümlemize helal, pak, temiz kazançlar nasip eyle. Bu kazançlarımızla helal lokmalarla evlatlarımız ailelerimizi beslemeyi nasip eyle. Kazançlarımızla senin yolunda sadakat-ı ve cihat ve meberrat yapmayı nasip eyle inarabbel alemin. Kimselin önünde bizleri mağlup ve mahcup eyleme. Ya Rabbi, senden beyleye bizleri muhtaç eyleme. Boyun büktürüp el açtırmak, Or ve delil eyleme. Beldelerimizi her türlü semavi ve arzı afetlerden mahfuz eyleme. İlhasede. Olanma. Soğuk olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var Rüzgar çarpmış bir gül gibi solmamaya çaren mi var Hani? Hatta, hakka karşı etme hata Hani ecdad, hani ata Hakka karşı etme hata Tabut denen cansız hata binme Zabut denen cansız hata Binmemeye çarem mi var? İnsa başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim Ak sakanım Rabbim Allah diyeceğim. Ak sakanım Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya. Yusuf gibi düşem soya hattalar beni kuya Nidebin zev ki duya duya Rabbim Allah diyeceğim Ni nice debinize duya duya Rabbim Allah diyeceğim sünselerin ya bana çine atsalar zindana bile sünselerin ya bana çine zindana bile haykurağın işte yine rabbim Allah diyeceyim Hay ikun işte yine Rabbim Allah hidaye gayim sehpayac senler beni taşla saler beni sehpayac senler beni taşla beni Elekten süsseler beni, Rabbim Allah diyeceğim Elekten süsseler beni, Rabbim Allah diyeceğim Ecel gelip can verince, kabir girince Ecel gelip can verince, kabir içine girince, Melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Bu dünyaya geldin ne amel kıldın derse Allah ben ne cevap vereyim. Şimdi huzuruma ne yüzle geldin derse Allah ben ne cevap vereyim. İki yol gösterdim hem akıl verdim iraden de seni serbest kıldım. Rahmetimi bıraktın, zulme daldın. derse Allah benle cevap vereyim. Ramazan verdi orucun tutmadın, akşam tatlı tatlı iftar etmedin. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Then it's